Geçen yıl 24 Nisan'da zorunlu askerliğini yaptığı Batman Kozluk'taki Gümüş Örgü Jandarma Karakolunda öldürülen Sevak Şahin balıkçı için adalet istiyoruz. Sevak 9 ay önce aramızdan alındı. 9 aydır süren davasında adalet engellendi. Sevak'ın hayatını korumakla sorumlu olan komutanlar sorumluluklarını yerine getirmedikleri gibi tanıklar üzerinde baskı kurdu ve ifadelerini yönlendirdi. Cinayetin ardından birbiriyle çelişen... İki farklı tutanak düzenlendi. İlk tutanakta yer alan tanık ifadeleri birbiriyle çelişkili ve belirsizken aynı gün içerisinde düzenlenen ikinci tutanakta yer alan ifadeler tek bir ağızdan söylenmiş gibiydi. Cinayet üzerine askeri yetkililer tarafından hazırlanan iki tutanakta, da sevagın kasten değil kaza sonucu hatta arkadaşıyla şakalaşırken vurulduğunu ileri sürüyordu. Daha önceden verdiği ifadeyi değiştirerek geçen duruşmanın erken tarihe alınmasına yol açan bir tanık, komutanlar bizi topladılar diyerek nasıl ifade vereceklerinin kendilerine söylendiğini açıkladı. Tanık, komutan tarafından hazırlanan tutanakların aksine silahı doğrulttu ve tetiğe bastı diyerek, sevagın öldürülmesinin bir kaza değil cinayet olduğunu söyledi ve bu ifade davanın seyrini değiştirdi. Tutanak rezaleti gösteriyor ki Sevag'ın hayatını koruması gereken komutan Bunu yapmadığı gibi Tanıklar üzerinde baskı kurmuş Ve cinayeti örtbas etmeye kalkmıştır Katilin ailesi ve yakınları da Tanıkları yönlendirmiştir Cinayetin tanıkları üzerinde Baskı Kuran ayrıca komutan değildi Katilin ailesi ve yakınları da Tanıklar üzerinde baskı kurdu Vicdanı el vermeyen ve cinayeti gördüğünü itiraf eden tanık katilin bir yakınının kendisini yönlendirdiğini söyledi. 27 Aralık'ta verdiği ifadede, katilin tüfeğini doğrultarak Sevag'a ateş ettiğini itiraf eden tanık, 30 Ocak'ta katilin ailesinin kendisini yönlendirdiğini, ancak olayı görmediğini söyledi. İfade ve mahkeme arasında geçen sürede ne oldu? Katilin yakınları devreye mi girdi? Bu olay, cinayet davasının tanıkları üzerinde çok yönlü baskının sürdüğüne işaret etmektedir. Ortada bir cinayet varken tanıklar baskıyla susturuluyorken, mahkeme katili tutuklamaya gerek görmedi. Sevak'ın kasten öldürüldüğü tanık ifadesiyle kayıtlara geçmişken katil mahkeme heyetinin kararıyla tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Sevak'ı aramızdan aldı. Dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Cinayet işledi ama tutuklanmıyor. Sevak Balıkçı ırkçı bir nefret cinayetine kurban edilmiştir. Cinayet 24 Nisan'da. Armeni soykırımının 96. yıl dönümünde gerçekleşti. Sevak, Ermeni olduğu için öldürüldü ve davasına müdahale edildi. Katili ve cinayeti örtbas etmek isteyenlere dokunulmadığı, bu ırkçı nefret cinayeti cezasız kaldığı sürece Ermeni gençlerin hayatı tehdit altındadır. Sevak için adalet sağlanmadığı sürece nefret iklimi devam edecek ve yeni cinayetler işlenecektir. Tanıkları baskı altına alanlar cezalandırılmalıdır, katil tutuklanmalıdır. Irkçı cinayet hakkındaki tüm gerçekler açığa çıkarılmalıdır. Sevak'ın hayatını korumayanlar hesap vermelidir. 13 Şubat'ta Diyarbakır'da gerçekleşecek duruşmada sevak için adalet sağlanmasını istiyoruz. Bu davanın takipçisiyiz. Adaleti engelleyenlerin de karşısındayız. Herkese merhabalar. Açık Radyo 94.9'da Balık Gözü'ndeyiz. Biraz önce dinlediğiniz kayıt Sevak için Adalet Girişimi adına Kerem Kabadayı tarafından okundu. 10 Şubat tarihinde gerçekleşmişti bu basın açıklaması. Ve e, yine davayla da ilgili yeni gelişmeler var. E, bu gelişmeleri öğrenmek için az sonra Garapaylan'a bağlanacağız. Ama öncesinde bir çok kısaca neler olmuştu hatırlayalım. E, Sevak askerliğini yaptığı, Batman'da zorunlu askerliğini yaptığı yerde devre arkadaşı tarafından öldürülüyor. Ve ardından da neredeyse çok kısa bir cezayla da salı veriliyor. Bu ayrıntıları dinlemek için şimdi Garopaylana bağlanacağız. Merhabalar Garo Bey. Merhabalar. Ee, siz Sevak için adalet girişiminden e, girişimindensiniz ve e, bize çok kısa dava sürecinden bahsedebilir misiniz acaba neler olmuştu bu süreçte? Biliyorsunuz Sevan Sevak e, 24 Nisan 2011'de yani 24 Nisan 1915'in 96. yıl dönümünde askerde e, e, jandarma karakolunda öldürüldü. <gülüyor> ee, biz ilk baştan beri Sevak'ın 24 Nisan günü öldürülmesinden dolayı bunun bir ölümcül cinayet olabileceğine dair kuşkularımız vardı ve maalesef bu kuşkularımız tek e, çok ipucuyla birlikte e, daha da derin bir hale geldi. Ve bu yüzden Seva'nın davasını aylardır takip ediyoruz. Hep bir umutla tekrar rantta olduğu gibi aslında maalesef bir umutla takip ettik. Bunun öptü bir cinayet olduğunu gösteren pek çok ipucu olmasına rağmen mahkemenin bu yöndeki ipuçların değerlendirmesi ve gerekli girişlerinin yapmasını bekledik. Fakat maalesef bugüne kadar bu konuda sonuç alamadık. Ee, ve en son bugün de tekrar bir dava yapıldı. Dava e, aslında katil tutuksuz yargılanıyor. E, tutuksuz yargılanmasına da devam edilecek anladığımız kadarıyla. Bununla ilgili maalesef, neler söyleyebilirsiniz acaba? Maalesef öyle. Şimdi sevak öldürüldükten sonra e, biz oradaki tanık ifadelerindeki tutarsızlıkları ve ikinci ifadelerdeki tek çizgi hallerini, bir kuşku olarak gördük. Hı hı. Ve dedik ki ilk ifadelerde farklı farklı ifadeler veren tanıklar. Yani kimisi gördüm diyor, kimi görmedim diyor, kimi doğrultuda ateş etti diyor, kimi işte indirirken oldu diyor. Fakat ikinci ifadelerde hepsi komutanlar tarafından yönlendirdikleri ortaya çıktı. Ve komutanlar tek tip ifade verdirdiler Ki sanık e, Kıvanç e, bir, bir kaza sonucu seva öldürdü ortaya çıksın diye. Daha sonra tanıklardan bir tanesi e, tezkere işte aldıktan sonra ifadesini değiştirdi ve bana tanı, sanığın yakınları ifademi değiştirme yönünde zorla, zorladı dedi. dedi. Hmm. Ve e, Seba doğrulttu ve ateş etti diye ifadesini değiştirdi. Hmm. Bunun üzerine mahkeme, mahkeme gününü önüne almasına rağmen maalesef e, katili... Tutuklamadı ve tutuksuz yargılamaya devam etti. Biz bununla ilgili takipimizi devam ettiriyoruz ve hı hı. E, bu yönde Sevak için adalet gelişimi sürekli e, bir basın toplantımız oldu geçen hafta. Hı hı. Ama, maalesef ama bugünkü celsede de bir tutuklama kararı çıkmadı. Evet aslında beklediğimiz şey adaletin yerini bulması en temel manasında sanırım. Ee, peki biz buna neden bir nefret cinayeti diyoruz Garabey? Orayı biraz daha açabilir miyiz acaba? Şimdi Sebak Ermeniydi ve hı hı. 24 Nisan 1915'te öldürüldü ve sanık belli bir ideolojinin sempatizanı ve bununla ilgili işte gerek Sosyalist paylaşım sitelerindeki sayfalarında olsun hı hı. belli bir ideolojide hareket ettiği ortada. Hı hı. Artı 24 Nisan 1915'te öldürülmüş olması biliyorsunuz Türkiye Devleti'nin bir refleksi var ve buradaki insanlar da bu refleks yansıyor. 1915 ile ilgili bir alerji var ve bu e, yüzleşme olmadığı için 1915 ile ilgili herhangi bir şey söyleyen, herhangi bir Ermeni'yi e, herhangi bir anda hedef olarak haline getirebiliyor bu iklim. Biz bunun peşindeyiz. Bir kez daha 1915'le ile ilgili yüzleşme değil, Meta Hrant da 1915'le ilgili bir şeyler söylediği için öldürüldü diyebiliyoruz. Sevak'ta bundan bir habersiz olan bir Ermeni genci ama sırf kimliğinden dolayı o gün öldürüldüğünü düşünüyoruz. Hı. Ve sanığın henüz o bağlantılara ulaşamadık ama ulaşabilirsek organize bir cinayet sonucu belki bir yönlendirme sonucu seva öldürdüğünü düşünüyoruz. Hı hı. Bunun da bununla ilgili telefon kayıtları, diğer kayıtlar mahkemeye istendi. Bunun peşinde olacağız. Çünkü bu kadar bir tesadüf olamayacağını düşünüyoruz. yani 1915 ile ilgili Ammaların olduğu ikinci yılda e, aynı gün bir Ermeni'nin ve sanıkların ifadesine göre yönlendirilen ifadeleriyle direkt doğrultarak ateş etmez, etmez sürateli öldürülmesinin <gülüyor> bir e, öfke sonucu olabilecek bir şey düşünüyoruz ve katilin seva ırkçı bir jüneyt sonucu öldürdüğünü iddia ve bu iddiamızın da takipçisi olacağız. Evet belki yasalarda bununla ilgili de bir şey olsaydı belki ırkçılık sahikiyle işlenmesiyle ilgili bir şey de olsaydı belki bu yüzden de ceza alırdı ama henüz zaten cinayetten ceza almadığı için ırkçılıktan alır mı onu bilmiyoruz. Ya bun, bununla ilgili e, maalesef bir refleks yok. Yani Hrant davasında biz bu e, örgüt olmadığını söyleyen bir adaletten nasıl böyle bir şey bekleyeceğiz? Esas ya, yasalarımızda böyle şeyler var fakat Hı -hı. böyle bir refleks yok. Yani Sevan, Ermeni olmasından dolayı öldürülmüş olabileceğine dair bir araştırma dahi yapmıyorlar derinlemesini. Evet. Ee, öyle bir refleks olsa inanın şu andaki yasalarla bile böyle bir cinayet olduğunu ortaya çıkarabilecek bir e, irade olabilir ama maalesef biz böyle iradeyi henüz göremedik. Evet, bugünkü mahkemeden de olay sırasında bölgede bulunan ve balıkçıyı hastaneye götürenlerin de arada bulunduğu 19 korucunun talimatla ifadesinin alınmasına karar verildiği sonucu çıkmış. Belki en azından buradan belki umut verici bir sonuç olarak görebiliriz dava adına. Küçük bir umut. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Rica evet Garopaylan'la sevak balıkçı davasını konuştuk. Geçtiğimiz hafta balık gözünde yine nefret suçları yasa kampanyasını yürüttüğü e, ve başlattığı bir medya nefret söylemi toplantısından bahsetmiştik. İlki yapılmıştı. Ee, ve onu konuşmuştuk. Yine bu konuyla da ilgili olabilecek başka bir e, olay oldu bu hafta diyebiliriz. Sam, Samsung Statiko dergisinden Okan Baş, Beyler Ülkücüler Size Neyledi başlıklı bir yazı yazdı. Ve ardından da tekrar bu mesele konuşulmaya başlandı. Nefret söyleminin medyada e, eğer biri yaptıysa nasıl vermek gerekiyor diye. Yine bununla ilgili olarak da Okan Baş'a bir dava açılması süreci var ki daha önce de çeşitli örgütler suç duyurusunda bulundular. Bununla ilgili olarak Durdedan Levent Şansever'e bağlanacağız ama şimdi kısa bir müzik molası. We'll give the no to carry Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Biraz önce The Black Keys'den Oceans and Streams'i dinledik. Şimdi de hattımızda ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur da girişiminden Levent Şensever var. Merhaba Levent abi. Merhaba. Evet geçtiğimiz hafta Samsun statüko dergisi yazarlarından Okan Baş. Beyler ülkeciler size neyledi başlıklı yazısında. Aslında Hrant iki öldürüldü diyor. Ve e, siz de bununla ilgili e, bir açıklama yaptınız. Biz dava açacağız dediniz. Daha önce de aslında bazı örgütler suç duyurusunda bulunmuşlar. Siz neler söylersiniz bunun hakkında acaba? Yani bir kere e, tabii... Bu Statiko adlı e, dergide çıkan yazı vahim bir yazı. E, hem e, bir suçu övüyor hem e, kendisi zaten e, söylemiyle yeni e, e, suçlara çanak tutuyor. Aynı zamanda e, zaten ifadelerin içinde de nefret söylemi ve nefret suçu e, ögeleri var. Yani bu bakımdan sessiz kalmak mümkün değil. E, burada e, tehdit de var diyebiliriz cinayeti övmek var ee, ve dolayısıyla e, bu, buna karşı bir şey yapmak lazım Tabii yani suç duyurusunda e, bulunmak e, bir tepki e, ne kadar etkili olur olmaz tartışılır bir şey çünkü Hı -hı. aslında e, yani basında çıkan bu tür e, bu kadar vahim olmayan daha çok daha hafif yazılara savcılar hemen tepki gösterip dava açarken bu tür yazıları niye dikkate almadıkları da ayrı bir Muammar. merak konusu olmalı tabii ki. Evet. Yani burada e, savcıların harekete geçmiyor olması aslında görevlerini yerine getirmiyor e, olmalıyla ilgili bir durum. Çünkü yasalar onlara e, bu tür e, durumlarda e, soruşturma açmak e, üzere görev vermiş durumda. Hı hı. E, bu, bu Bunu bir kere görmekteyiz not etmek gerekiyor bence. Evet belki örgütlerden yani, önce zaten savcıların bunu bir görmüş olmasını tabii, bekliyoruz. ya yani mutlaka görüyorlardır da e, niye harekete geçmiyorlar? Asıl e, mesele bu. Hmm. E, bu burada e, yani bu e, gazeteci kimliği altındaki kış 40... Önce provokatif kişinin e, yazdıkları gerçekten çok vahim. Hı hı. E, dolayısıyla da mutlaka e, bir tepki verilmesi, e, harekete geçilmesi gerekiyor. Evet. Burada tabii yani, e, e, sen ve dinleyicilerimizin bir kısmı biliyordur. Biz e, kısa bir süre önce bir e, kampanya başlattık. Başlattık nefret suçları yasası istiyorum evet. e, diye. Ee, ve burada e, bu e, örnekte de bir kez daha ortaya çıktı ki nefret suçları ve nefret söylemine ilişkin yasal düzenlemeler kesinlikle gerekiyor. Yani bu kadar aleyhine bu kadar e, ka, e, bir e, basın organını kullanarak e, kamuoyuna yönelik, tür beyanlar ve kesinlikle göz yumulmaması gerekiyor. Evet zaten yasada bir e, bununla ilgili bir ceza olsaydı muhtemelen bu da o, o suç kapsamında değerlendirilip bir ceza alacaktı herhalde. Tabii. yani e, Bir kere zaten e, bir ceza e, hüküm söz konusu olsaydı caydırıcılığı olma ihtimali yüksekti. E, diyelim ki ona göz ardı e, etse e, yani ceza olsaydı e, yasasında bir düzenleme olmasına rağmen bunu gözardı etseydi en azından cezalandırıl cezalandırılması mümkün olacaktı. Evet. Şimdi gerçi şu haliyle bile yani Türk Ceza Kanunu'nda henüz nefret suçlarına ilişkin bir düzenleme olmamasına rağmen Burada ifade edilenlere ilişkin çeşitli yaptırımların olduğunu ben hukukçu değilim ama tahmin edebiliyorum en azından. Evet. Bir de şöyle bir tartışma başladı aslında bu yazıdan sonra. En azından bir şunu görmüş olduk önce sanırım. Medya artık sessiz değil bu olanlara. İşte bazı gazeteler bunu manşetten verdiler. İşte nefret suçudur diye. Yine Profesör Yasemin İnceoğlu konuştu uzun uzun ve artık evet. her yerde nefret suçu konuşulur hale geldi bir taraftan da. Ama şöyle bir riski doğurdu bu. Medya Eti platformu bununla ilgili olarak da bir açıklama yaptı ve bütün haberin aynı şekilde veriliyor olması da nefret suçunu ...isleyen bir diğer faktördür dedi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun acaba? Düşünüyorsunuz? Ben tam olarak katılmıyorum bu görüşe. Yani e, arkadaşların endişesini anlıyorum. Hı hı. E, tabii ki e, eğer habere herhangi bir yorum eklemeden olduğu gibi... ...kopi e, pasta yaparak yayınlanacaksa tabii ki bu sakıncalı. Ama mesela önümde şimdi benim radikalde çıkan e, haber var. Hı hı. E, tamamen eleştirel e, ve hiçbir şekilde aynı şekilde yansıtılmamış. Hı hı. Şimdi e, burada şu nokta önemli sanırım. Yani bir kere okuyucunun e, sağduyusuna e, güvenmek gerekiyor. Yani e, bir okuyucu bir haberin e, sakıncalı olup olmadığı nefret söylemi nefret suçu içi, e, içerip içermediği konusunda bir sağduyuya sahip bence. Hı hı. E, burada önemli olan e, gazetecilik e, e, besleyi açısından e, böyle bir haberi e, yansıtılırken tekrar e, nefret söylemini çoğaltan bir dile sahip olmamak e, şey, yani eleştirel bir şekilde ele alınması ki ben e, medyada birçok yazıda e, bu ifadelere karşı eleştirel bir şekilde <gülüyor> yansıtıldığını e, kendi e, izlediğim kadarına şahit oldum. Evet yani on... burada e, okuyucuyu pasif ve hemen her yazılandan etkilenen bir e, aktör olarak görmemek gerekiyor. E, <gülüyor> ve Dolayısıyla bu tür haberlerin paylaşımında okuyucu, ...nun da sağduyusuna güvenmek gerekiyor diye ben kendi adıma düşünüyorum. Evet bir de zaten olan biteni tamamen gizlemek, göstermemek ve burada da bir nefret söylemi vardı demek. Zaten hem etik değil hem de bir şeyleri gizleyerek yaptığımız şey oluyor. Sadece... Evet yani otosansürle bu sorunun çözüleceğini de sanmıyorum. Yani e, dediğin gibi yani bir haberi işte yaymayalım e, endişesiyle... E, Kamuoyundan gizlemek doğru değil tam tersine teşhir etmek hmm. ama teşhir ederken de bunun arkasına yatan bu nefret söyleminin arka planını iyi açıklayabilmek gerekiyor. Evet hatta başka da bir açıklama gelmiş Okan baştan ee, o da özür dilemiş olanlar yüzünden benim tepkim aslında hepimiz Ermeniyiz diyenlereydi ama işte artık haddini aşan bir yazı olmuştur dedi. Yani ifşa etmenin de böyle de bir iyi yanı var en azından birileri çıkıp özür diliyor. Lakin. Evet. Ama Bak yani yazı e, nereden tutulsaydı o tabii. özürle e, hani özürle göz ardı edilebilecek bir yazı değildi yani gerçekten As şey asla değil yani. E, yani cinayeti teşvik'e kadar e, ağır e, ifadeler var burada ya. Evet. Grant'in ölümünün ardından onu rahat bırakmayıp tekrar tekrar tekrar öldürmek gibi adeta. O yüzden teşekkür ederim. Ekleyeceğim başka bir şey var mıydı acaba? Yani burada e, Hrant ve e, hepimiz Ermeniyiz gibi e, tırnak içindeki e, ifadeler aslında e, otından içindeki ifadeyi değiştirelim Kürdüz, Lazız, işte eşcinseliz diyelim aynı şekilde ifade edilebilir yani o bir bakış açısı evet. e, burada Hrant'ın e, kimliği tırnak içinde ele alınan kimliği aslında sembolik bir kimlik aslında e, beyaz Türk Sünni. Ve benzeri işte o e, egemen olan e, kimliklerin dışındaki ötekileştirilmiş tüm kimliklere verilen bir mesaj bu. Evet. E, dolayısıyla da e, bu bakımdan da sessiz kalmamak, e, sesimizi yükseltmek ve tepki vermek gerekiyor diye düşünüyorum. İyi programlar diliyorum arada. Teşekkür ederim çok. Sağ olun. Evet, Balık Gözü'nde bu hafta yine... Sevak, Sevak Balıkçı'nın davasını konuştuk. Sevak Balıkçı için adalet girişimi var. Basın açıklamaları vardı. Ee, o yüzden Garopaylanda konuştuk. Ardından ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur deden e, Levent Şensever'e bağlandık. Onunla da Beyler Ülkücüler Size Ne Söyledi? Ne? Size Neyledi? <gülüyor> Beyler Ülkücüler Size Neyledi? isimli yazısı e, yayınlanmış olan... Okan Baş hakkında konuştuk ve e, bu yazıyla birlikte medyada nefret söyleminin yayılımını gelişimini hatta bir e, ceza olsaydı acaba bu kişiler ceza alır mıydı diye konuştuk. Yine bu arada tekrar hatırlatalım her hafta söylüyoruz nefret suçları yasa kampanyasının sürdürdüğü e, ve nefret suçları yasası istiyorum e, imza kampanyası devam ediyor. İmza vermek için imza.nefretme.org sitesine de bakabilirsiniz. Balık gözünden bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.